Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Hayırla geldiniz. Hayırlar getirdiniz. Sizlerin heyecanla beklediğini biz burada hissediyoruz. Ama inanın biz de heyecanla sizi bekliyoruz. Sizinle buluşmayı bekliyoruz. Elhamdülillah diyorum ben. Bu saat geldi. Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselamı konuşacağız. Yine sahabe efendilerimizi konuşacağız. Onların o bereketli, güzel ömründen biz de böyle bir lezzet alacağız. Muhammed Emin hocamla şimdi yayına gir önce onu konuşmuştuk Erzurum'da hangi güzel gölen insanıydı o dudaklarını şey yapan Sadık efendi anlatır mısınız hocam nasılmış ne diyormuş? şimdi babamlar tabii görmüş biz onlara yetişemedik ne zaman ve vesselam efendimizin adını ansa sonra dilini çıkarır dudaklarını böyle bir yalarmış, böyle bir, yalarmış bir gün soruyorlar diyorlar ki niye böyle yapıyorsun diyor ki Muhammed ağızlara şeker şerbettir. Onun adını andığım zaman ağzım tatlanıyor. İstiyorum ki o tattan daha fazla istifade edeyim. Biz de ağızlarımızı tatlandırıyoruz inşallah. i̇nşallah. Hem ağzımızı hem gönlümüzü <gülüyor> sevmenin bu şekli benim çok hoşuma gidiyor hocam. Yani bir Anadolu insanının sevme şekli vardır ya. Bu yürekten değil mi? Hiçbir şey yok. Yani böyle bir rol ya da başka bir filan başka bir proje yok yürekten olduğu gibi zaten o doğallığı insanı içine çekiyor bir sürü örneği var bunun elhamdülillah bizim insanımızın da peygamber aşkı sevgi muhabbeti bir başka özellikle şu anda kaybettiğimiz şey de o yeni nesiller bunu kaybettiler aslında mesela benim rahmetli annem okuma yazma bilmeyen bir hanımdı Allah rahmet eylesin Amin. bütün ölmüşlerimize ben onun her an efendimizin adını andığında sesinin titrediğine, gözünün dolduğuna şahidim. Ve biz böyle bir zeminde büyüdük mesela. Yıllar yılı siyer okursunuz, kitaplardan birçok şey alırsınız. Ama oradan aldığınız ders bir başka. Efendimizin adı anıldığı zamanki o hürmet, o saygı, o sevgi sizi alıp götürüyor başka yerlere hmm. zaten. Dolayısıyla şu anda yeniden bizim o öze dönmemiz gerekiyor o öz bize asıl bu ruhu yeniden kazandıracak şey arttıkça bir insanda ilim arttıkça ondan uzaklaşıyor mu hocam? Biz mi yanılıyoruz? Ne oluyor? Şöyle aslında bir şeyi kaçırıyoruz. Ne hocam? Orta o da şiyor. Nereden neredeymiş? Nerede haşiyet. Ha. Yani ilim insanda haşiyete sebebiyet verir. Haşiyet dediğiniz şey korkunun dışında bir kavram. Mesela hauf da korku. Evet. Haşiyet de korku ama haşiyet içinde saygı olan bir korku. Hı. Dolayısıyla o haşyet zaten en fazla kimde olur? Aslında alimlerde olur hmm. bilende olur ama bilgi haşyetle desteklenmeyince bu noktada beraberce yürümeyince bu sefer bilgi arttığında diğer kefe boş kalmıyor. Eğer orayı haşyetle doldurmazsanız ve haşyetle bilgiyle orantılı bir biçimde artmazsa kibir artıyor orada. Hmm. Dolayısıyla orada o şeytanın işte ocağını batıran şey de oydu. Çok önemli bir şey bu. Dolayısıyla bilgi haşiyeti yok etmez aslında. Haşiyeti hmm. getirir ama şahıs kimse o bilgiyi haşiyeti kazanma amacıyla elde etmek ve onunla aslında hemhal olma adına bir hedefle yürümek zorunda. O hedefi yitirdi ya bu sefer öğrendiği her şey onda Kibre, kibre dönmüyor. Ben biliyorum diyor işte. Ya. Ben farklıyım diyor onlar işte cahil işte bilmezler diyor üstten tepeden bakmaya çalışıyor her şeyin en doğrusunu kendisinin bildiğini ve kendisinin konuştuğunu zannetmeye başlıyor. O da ona hı hı. başka bir noktaya doğru taşıyor. Allah muhafaza. Allah muhafaza çok sıkıntılı. <gülüyor> Hocam şimdi bugün akabe biatlarını konuşacağız. <gülüyor> evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geçtiğimiz bölümlerde konuşurken ne anlattık? Taif'te başına gelenlere ne kadar mahzun olduğunu, nasıl dua ettiğini, Allah'a nasıl niyaz ettiğini. Evet. Sonra teselli babında Cenab-ı Allah'ına attas neydi? Ninovalı attası. Ninovalı attası. Önce sonra cinler taifesinden Cinleri... bir grubu, sonra is is is e İsra, İra, sonra Miraç. Miraç. Bunlar hepsi teselliydi. Evet. Şimdi o akabede altı tane genç de evet. başını Esad İbn-i çekti çektiği altı gençle tanışacak ve o genç Yesrib'i Medine kılma yolunda Musab bin Umeyr'den önce bir çalışmaya, bir girişmeye başlayacaklar, bir biatla harekete geçecekler. Şimdi bunu anlatmadan evvel o zamanın Yesrib'ini yani Medineleşmemiş Yesrib'i birazcık bahsedelim mi ondan Eyvallah. hocam? Eyvallah so o soruya geçmeden bir şey söyleyelim çünkü Hı -hı. dedik ya bizim çok dikkatli Hı -hı. izleyenlerimiz var sonra hemen sorular yığılıyor Hı -hı. bu Bilmiyorum noktada. Hocam. Bizim tercih ettiğimiz kronolojik sıraya göre İsra ve Miraç Bugün şimdi birinci akabe biatı olarak anlatacağımız Hı -hı. ya da Medine'lilerle, Yesriplilerle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buluştuğu bu ilk buluşmadan sonradır. Hı -hı. Dolayısıyla biz bütünlük bozulmasın diye bütün akabe buluşmalarını bir derste anlatalım diye İsra ve Miracı öne aldık. Hı -hı. Yoksa bizim benimsediğimiz kronolojide önce bu altı kişiyle buluşma Aradaki o boşlukta İsra ve Miraç hmm. sonra 12 kişiyle yapılan ilk bir atlaşma sonra da büyük bir atlaşma ama bu üçünü biz bir arada analım ki bütünlük bozulmasın, bozulmasın. diye tek bir derse havale etmiş tamam olduk inşallah. bunu düzeltmiş bunu not not olalım. Yani arkadaşlar, arkadaşlarımız karışmasın. en azından Kafalar o karışmasın. tarihleri bilsinler. Tamam. Şimdi Yesrib dediğimiz yer yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hicret edeceği o yurt. Nasıl bir yurt? Bir sürü bunun ayrıntısını konuşabiliriz ama biz çok özet bir şey söyleyeceğiz. Hatırlarsa kardeşlerimiz burada bir soy silsilesi paylaşmıştık evet. bir tablonun üzerinde. Evet. Arabı Aribe, Arabı Mustaribe diye sonra Arabı Bakiye diye paylaşmıştık. Orada saf Arapları konuşurken iki tane aileden bahsettik. Evs ve Hazreç. Kahtani olan asılları Yemen'de olan asılları sonra Yesrib'e geldiklerini söylemiştik. Onlar Yesrib'e geliyor onlardan önce Yesrib'e gelenler Yahudiler. Yahudilerde Babil kralı Buhtun Nasır bütün İsrailoğullarını işte yerlerinden sürüp çıkardığı zaman Hazreti Süleyman'dan kalan işte Beytülmaktisi dün biraz tarihine girdik evet. ama biz sonrasını konuştuk. Hı hı. Yerle bir edince Yahudiler dünyanın dört bir tarafına tamam. yayıldılar. O yayılmanın arkasından bir kısım Yahudi kendi kitaplarında da gelecek son elçinin hicret yurdunun olduğuna dair kanaat getirdikleri Yesrib'e doğru geldiler ve üç tane büyük Yahudi kabilesi Yesrib'e geldi. Benu Kaynuka, Benu Kurayza ve Benu Nadir. Şimdi Medine'de nasıl bir topluluk var? İki tane Arap kabilesi var, üç tane Yahudi topluluğu var. Sonra nüfus itibariyle Araplar Yahudileri geçti. Arapların nüfusu itibariyle oradaki oranı aşağı yukarı yüzde 60 civarındaydı, yüzde 40 civarında da Yahudilerdi. Efendimiz Medine'ye geldiği zaman da zaten 10.000 civarı Medine'nin nüfusu 6.000 Araplardan oluşuyor, 4.000'i Yahudilerden ama Yahudiler az olmasına rağmen orada bir üstünlükleri Ticari oluşuyor. Ticari ile, anlamda da siyasi anlamda da dini anlamda da mesela Araplar müşrik ama Arapları sömürüyorlar. Kendileri onlara bir bazı işte dini ritüeller dayatıyorlar. O noktada onları farklı bir biçimde kendi hakimiyetleri altında tutmaya çalışıyorlar. Efs ile Hazret arasında kavga var o kavgayı derinleştiriyorlar yani yaranız olursa birileri kaşır ya bugün Tabii de ki. acı bir biçimde Onlar bunun faturasını aynen der. onu yapıyor ve 175 yıl sürüyor bu Efst ile Hazret arasındaki kavga 175 yıl tarihe bu az harpleri diye geçen harfler ama o harplerin son sürecinde Medine'deki Arapların aile büyüklerinin çoğu ölüyor bunu Ayşe annem, annemiz nasıl okuyor biliyor musunuz? Bu bir rahmet diyor. Eğer onlar kalsaydı ha. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de istenilen oranda Onların üzerinde belki de hakimiyet kuramayabilirdi. Allah hazırladı yani o zemini Allah hazırlıyor. Hı hı. Onun için bazen şer gibi gözükenler hayır olur. Aynen. Hayır gibi gözükenler şer olur. O ilahi beyanının hı hı. bu manada bir göstergesi var. Şimdi Yahudilerin orada varlığı şöyle bir avantaja da sebebiyet veriyor. Yahudiler son gelecek peygamberden inanılmaz derecede bahsediyorlar ve Arapları bazen onunla korkutuyorlar diyorlar ki siz görürsünüz zaten şimdi son nebi gelecek işte size şöyle yapacağız böyle yapacağız. Nübüvvet, vahiy, kitap bu iş sözlere yabancı değiller Arşı Medineliler yani bunlar bizim biraz sonra meseleyi anlamamız açısından önemli ve böyle bir hal varken Medine'de işte insanlar kendi hallerinde hayatlar sürerken özellikle müşriklerde orada Araplar işte Mekke'deki müşriklere benziyor. Onların da Menat diye bir putları var ama içlerinde bir avuçta olsa Hanif var. Hmm. Bugün adını çokça duyacağımız Esat İbn-i Hanif. Evet. Yani asla şirke kapı açmamış, asla kötü bir şeyi yok. Hanif olarak başlamış, Hanif olarak da bitirmiş. Şimdi Medine ile alakalı bunları bilelim. Bunlar bugün bize yeterli ama biz yarın öbür gün Medine ile ait bazı şeyleri anlattığımızda tekrardan döneceğiz. Ali Serat ve Selam Efendimiz bu Yahudilerle nasıl mücadele etmiş? O aileler ne gibi güçleri ellerinde tutuyorlardı? Efendimiz nasıl bir stratejiyle adım adım onların elinden bunları aldı? Bunların hepsini göreceğiz. Onun için şimdilik bilelim ki o gelen Medine'deki işte 6 kişilik delikanlılık delikanlı heyeti böyle bir zeminden geliyor ve maksatları hac. Evet. Başka bir maksatları yok. Bir şey sorabilir miyim tam Duyun. bu noktada? Mesela şimdi diyelim ki Mekke-i Mükerreme Ankara, Medine-i Münevvere diyelim ki İstanbul. Ama bu ikisi de Türkiye'ye bağlı iki tane şehir gibi. Hı hı. O da Mekke ile Medine ya da Taif bir ülkenin şehirleri mi? Değil. Başlı başına bunlar kendi yönetimleri. Kendileri. Ha, Taif ülkenin öyle. altında değiller. Değiller. Yani. Medine'de değil, Yesrip'te değil, Taif'te değil, Mekke'de değil. Kabileler yönetiyor. Kabileler yönetiyor. İşte Medine'de Mekke'deki sistemi söyledik. Aynı eyalet sistemi Taif'teki gibi. Taif'teki sistem de ona benzer bir sistem ha. ama Taif'in çok sıcak bir ilişkisi var Mekke ile Medine'de de böyle bir yönetim var yani Yahudilerin siyasete egemen oldukları bir yönetim var. Aileler arasındaki o kavgada Arapların işte hmm, Efs hmm. Hazreç'te son süreçte yani iki sene öncesinde Efs'liler sayıca az olmasına hmm. rağmen Hazreç'e işte üstün gelmiş bunun üzerine bir anlaşma oluşmuş anlaşmaya göre de bir yıl Hazreç'ten bir yıl Evs'ten bir kral olacak. Ha. Böyle bir sistem ha, olacak. Yetimler. Yoksa üstte bir devlet, devlet yok. yok. Tamam. Burada kral da belli olmuş. İlk sene hı hı. sayı itibariyle fazla olanlar hazreçliler olduğu için ve mağlup taraf hazreç olduğu için bakın bu bilgiler bizim için çok önemli. Evet. Abdullah İbni, Übey İbni Selül münafıkların lideri o kral olarak atanmış o kral olacak hatta onun için bir taç siparişi verilmiş. Hmm. Adamın tacı gelecek, Tam tacı takılacak, iş olacak. Allah Resulü darma duman ediyor ortalığı. Evet. Dolayısıyla o noktada o adamın o kini oluşturduğu o içindeki işte düşmanlığın kaynağında böyle bir Anladım. hakikat var. Peki nübüvvetin 11. yılı evet. aylardan Zilhicce Aynen. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hac için Mekke'ye gelen o kafileleri şeyleri çadırları geziyor. Aynen. Ne yaşanıyor bu süreçte? Şimdi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Taif'ten döndü geldi. Tamam. Ne yaptı Taif'te gördük. Kalbinde bir mahzuniyet var Mekke'ye müşrik birisinin ölgesinde girdi ama bir şey var durdurak durmuyor efendimiz efendimiz dedi ki Mekke'de olmadı bu iş zaten olmayacağına dair de emareler belli Taif'e gitti Taif'te de olmadı orada düşünebilir sallallahu aleyhi ve sellem ya Rabbi benden bu kadar ya benden bu kadar elinden geleni yaptım. der. ama hayır Mekke olmadı Taif'te bu işe kapılarını kapattı ben de dışarıdan gelenlerin çadırlarını dolaşırım dedi. Çünkü Mekke merkez gördük onu. İşte Zulmecas panayırı var, Ukaz var, Mecenne var ve insanlar hacca göre ayarlıyorlar. İşte başlıyorlar işte Zilkade ayından Zilhiccen'in onuna kadar o pazarlarda herkes mallarını satıyor. En son gelip hacılarını da yapıp dönüp gidiyorlar. Hı hı. Efendimiz diyor ki fırsat bu fırsat Ve bunun üzerine planlar yapıyor. Nasıl yapıyor efendim Sağ aleyhi Ben diyor Mina'daki çadırları dolaşırım. E biliyor mu Mekke tarafı böyle olacağını? Onlar da biliyor. Onlar da planı yapıyor. Onlar ne yapıyor? Diyor ki Muhammed'i onlarla buluşturmamamız lazım. E ne yapacağız engelleyemeyeceğimize göre biz ondan önce gidelim. O kabilelere kabile liderleriyle görüşelim ve içimizden en iyileri gitsin. Toplumun hı hı. önünde olan ve bizi temsil edecek olanlar Muhammed'in işte kusurlarını ya da onun hakkındaki şeyleri söyleyelim insanların zihninde bir şeyler oluşsun böylelikle onun sözlerinin tesiri kırılsın ama bu nedir biliyor musunuz? Nedir efendim? Bu reklamdır. Evet. <gülüyor> Bunun adı bu. Evet. Şimdi hiç kimsenin aklında olmayan şeylere bunlar kapı açıyorlar gidiyorlar diyorlar ki şimdi bizim içimizden biri çıkmış gelecek size böyle böyle şeyler diyecek, belki de Efendimiz hiç onlara gitmeyecekti adamlar merak ediyorlar diyorlar ki kimmiş bu ya? Derken o anti şey diyelim işte anti propaganda, anti propaganda dolaylı bir biçimde nübüvvetin evet. Risaletin propagandasına dönüşüyor. Evet. Ancak orada iki tane isim var onlardan birisi Ebu Leheb birisi de Ebu Cehil nasıl dolaşıyor bunlar kabileleri, deli gibi dolaşıyor aralarda çadır çadır çadır çadır ve dolaşırken Ebu Cehil diyor ki ona ancak içimizdeki zayıflar köleler inanıyor, aklı başında hiç kimse yok onun yanında ötekisi de amca o da diyor ki bak diyor benim onu onun ailesinin büyüğüyüm o benim yeğenim ona ailesi bile yüz vermiyor ailesi bile ondan yüz bu çevirdi. noktada yüz çevirmiş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki öyle mi yanına kimi alıyor? Sağına alıyor Ebu Bekir'i soluna alıyor Ali'yi aslında sola Ömer'i almalı ama evet. o gün Ali lazım çünkü Ali Ebu Leheb'e cevap Ebu Bekir Ebu Cehil'e cevap. Şimdi tam burada bir şeyi hatırlatalım kardeşlerimize. Evet. Yani bir tarafta Hazreti kim? Hazreti Ali var. Adem, Diğer yanında Hazreti Ebu, Hazreti Ebu Bekir var. Şimdi normal siyer kaynaklarında bunu okuyorsunuz. Yanında Hazreti Ebu Bekir vali olmak üzere çadırları gezmeye başladı dendiğinde biz bu bilgi olarak bizde var ama buradan ders çıkaramıyoruz. E, nedir? Niye Bunun öyle? niye ikisi ha. var da Hamza niye yok mesela aynı, değil mi? Aynı. Ya da bir diğeri niye yok? Bu anlatıldığı zaman nasıl bir propagandayla Ebu Leheb'in ve Ebu Cehil'in çadırları gezdiğini bildiğimiz zaman o yanına neden o ikisini seçmiş olduğu zihinlerimizde daha iyi oturuyor Tabii. ve işte bu siyer öğrenmek oluyor. Aynı. İlmi siyaseti öğrenmek oluyor. Aynen. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın küffarla mücadele etme biçimine dair hayatımıza bir şey aktarıyor bu. Tebliğ ve davetin stratejisi. Bu strateji aynen bu değerli bir e, bilgi. Evet. Mesela bize yurt dışında deseler ki Türkler Kürtleri sevmez deseler mesela, biz yurtdışındaki konferansa yanımıza bir Laz, bir Çerkez, bir de Doğulu birini alsak gitsek Tabii. bu onların propagandalarını daha biz konuşmaya başlamadan yerle bir eder. İnanılmaz işte siyeri böyle öğrenmek değerli değil mi? Aynen öyle çünkü böyle okuduğumuz zaman çıkarıyoruz dersleri evet. ve mesajı alıyoruz ama madem siz bu açılımı yaptınız ben bir cümle söyleyeyim Lütfen burada. Hocam, Kardeşlerimiz kesinlikle şunu bilsinler ki Bizim peygamberimiz, ruhlarımız onun yoluna kurban olsun. Eyvallah. Bir adım atmışsa, bir söz söylemişse, bir yerde sükut etmişse, bir yerde bir insan görevlendirmişse, Hı -hı. bir yerde bir şeyi farklı bir biçimde yapmışsa kesinlikle bunun mesajı var. Tesadüfi değil, değil, rastgele değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hep diyoruz ya menhec öğretiyor ya yol öğretiyor. Ya Allah aşkına bu nasıl bir şeydir ya? bakın demiyor be orada insanlara bir şey söylemiyor söz yok orada bir tavır var Ebu Cehil'le Ebu Lehef varsa onların karşısında Ebu Bekir'le Ali vardır bitti başka yerlerde de göreceğiz bunu neler evet. neler göreceğiz evet. şimdi 3. Akabe bir işte bugün göreceğiz evet. kimi göreceğiz Resulullah yanında Amca Abbas'ı göreceğiz amcası niye Abbas? Onu da orada göreceğiz tamam, dolayısıyla tamam. adımlardaki bu önemli şeyi hiçbir zaman gözden kaçırmamamız gerekiyor. Aynen öyle bilgi deyip geçmemek gerekiyor. Geçmemek gerekiyor. Evet, çünkü efendim. hayatını öğrenmeye çalıştığımız beşer sultanı sıradan bir beşer değil. Beşerdir ama sıradan bir beşer. Bir bizim sadece hayatını öğrenme ihtiyacımız yok. O bizim rehberimiz. rehberimiz. Bize yol öğretiyor. Evet. Asıl onu öğrenmemiz aynen. gerekiyor değil mi aynen, hocam? Aynen. O yolu bilelim. Bize şimdi baba gibi, edebilelim. bize evet. ana gibi, bize bu manada her şeyi öğreten birisi evet. gibi. Kudüs için evet. ne yapmalıyım her diyor. Şimdi Doğu Türkistan için ne yapmalıyım evet. ya, diyor. Ya, Afrika'daki ya. sömürülen garipler için, mazlumlar için ne yapmalıyım? Ben üniversite öğrencisiyim nasıl hareket etmeliyim? İşte bütün bunların evet. cevapları. hepsinin örneği hepsi var, hepsi burada var. Kim ne ararsa oradan bir şey bulur. Vallahi Yeter var. ki aramayı bilsin. Vallahi doğru evet. söylediniz. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kaç yaşlarında o günlerde? Nübüvveti 11. yılı evet 51. Ebu Bekir kaç yaşında? 49 yaşında. Evet. Ali kaç yaşında? Küçük ada. Ali de 21 evet. yaşında. Bu kadar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem alıyor yanlarına ve gidiyor. Nasıl? gidiyor kimlerle görüşüyor kabilelerle neler konuşuyor bunlar var mı kaynaklarda var hı hı. İnanılmaz hem de yani bunu anlatsak bize iki üç tane ders o varsa. kadar kayıtlı o kadar var mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gün Beni Hanife'nin çadırına gidiyor Beni Hanife'nin lideri kim? Sümame İbni Usal İleride Müslüman olacak Sümame o gün Efendimiz'le Efendimiz alay ediyor, Efendimiz'e hakaret ediyor. Yıllar sonra bunun pişmanlığını çekiyor yüreğinde. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Amr ibni Sasan'ın çadırına gidiyor. Amr ibni Sasan'ın lideri Efendimiz'i dinleyince hayran oluyor diyor. Peki diyor bu kadar iş yapsak, sana sahip çıksak, Arabı Acemi karşımıza alsak biz ne kazanacağız bundan? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennet diyor ama cennet kesmiyor adamları sonra kimi kesecek göreceğiz göreceğiz beni hanifeden sonra mesela beni şeybe'ye gidiyor sallallahu aleyhi ve sellem kaç kabile 15 tane farklı farklı aileleri dolaştığını biliyoruz şahısları da dolaşıyor. Aynı gün mü oluyor hocam? O 10 gün, gün içerisinde. O 10 gün içerisinde ama bir gece neredeyse 7-8 tane en son zaten geldiği yerde Efendimiz artık gecenin sonudur. Bir sürü yere gitmiş her taraftan olumsuz neticeler almış. Bazı şahıslar o günlerde Müslüman olmuşlar. Artık son gün binadan o gün hacılar da dağılacak aşağıya doğru geliyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir Bekir ve Hazreti Ali. Hazreti Ebu Bekir'in dikkatini çekiyor küçük bir çadır. Ya Rasulullah diyor buraya buraya da bir gizsek. Allah Rasul tamam diyor. Şimdi orada Ebu Bekir'in teklif etmesi bir güzel. O kadar yorgunluğun ve reddedilişin arkasından Efendimizin tamam demesi daha güzel. Ya. Yani bu kolay bir şey değil mesela ben bazen haddim olmayarak ister istemez diyorum ki ya ben olsaydım nasıl davranırdım orada çünkü oluyor işte bir yerden bir yorgunlukla döndüğünüz zaman o anki haliniz bir şey yapmaya mecaneniz kalmadığı bir zaman o anda insani bir refleksle ya bu Bekir bu gecelik yeter diyeyim olabilir ama ya da ben hayır demesi evet orada hadi gidelim demesi önemli. Yani şey. şu, da, şu da aklına gelebilirdi Hazreti Ebubekir'in. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yeterince üzüldü zaten her yerden recabı aldı. Buraya Şimdi da buradan da recabı Bu alıp daha diyelim. da fazla üzülmesin Aynen. diye düşünebilirdi. Ama ya. yok niye Hak burada var. bir hırs var. Hırs. Evet. hırs kelimesi kötü gibi gözükür ama ilimde hırs caizdir, tebliğde hırs caizdir. Evet. Yani doymamak, Evet daha ötesini istemek, daha fazlasını istemek, bu bir azim, bu evet. bir gayret, bu farklı bir şey. Evet. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem giriyor oraya. Kim var orada? Altı genç. Altı tane delikanlı hep o altı tane delikanlının ismini sayarken siz de şahit oldunuz bir gün beraber. Evet. orada biatlaştık şimdi resimler. Biz akabede biatlaştık hocamla kıymetli evet. dostlar bu bilgiyi de şöyle vereyim hani kıskanmayın ne olur Allah size Aa, de nasip etsin inşallah. Mey attık orada altı tane ismi saydık her evet, ismin verdik. arkasından da Allahu Ekber deyip tekbir getirdik. Evet, getirdik. Şimdi binlerce kardeşimizle aynı şeyi yapacağız. Hadi yapalım. Burada yapacağız Çünkü bu isimler büyük isimler kapıyı bu isimlerin her birini <gülüyor> andığımız zaman ev bir tekbirle inlesin böyle Al Allahu ekber. ekber nidası farklı bir biçimde coşsun çünkü o isimler Medine dediğimiz medeniyet dediğimiz o koca İslam yürüyüşünün zemininde olan isimler evet. o isimlerin birincisi Es'at İbn-i Allahu Ekber Af İbni Haris Allahu Ekber Rafi İbni Malik, Allahu Ekber, Kutbe İbni Amir, Allahu Ekber, Ukbe İbni Amir, Allahu Ekber, Cabir İbn Abdullah. Allahu Ekber Allahu Ekber ve lillahil hamd. Allah bu altı tane delikanlıdan ebeden razı olsun. Amin. Onları cennette zaten çok mükafatlandıracaktır da Cenab-ı Hak mükafatlarını ali kılsın. Bizi de cennette onların dostu, onların Amin. arkadaşı, onların meclislerinde şöyle kıyıda köşede oturanlardan eylesin. Amin. İnanın ki Esad İbn-i o kadar görmeyi arzuluyorum ki ben cennette gittiğim zaman böyle tanışacağım, görüşeceğim bazı çok istediğim isimler var onlardan bir tanesidir İnşallah. o çünkü çok büyük isimdir. Allah kendisine emreden razı olsun. Amin. Altı delikanlı neye gelmişler? Hac için. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlarla önce tanışıyor. Kimsiniz? Niye geldiniz? Ne yapıyorsunuz? Çünkü öyle tebliğ selam aleyküm aleyküm selam ben geldim seni yani. Müslüman etmeye böyle bir şey yok. <gülüyor> evet. Şunu iyi bilsin bütün kardeşlerim. İslami bağ insani bağdan sonra gelir. Önce insani bağ kurmalıyız tebliğ ve davet için. Karşıdaki insanı tanımadan Karşıdaki insanlar güven adına bir şey tesis etmeden davet ve tebliğ olmaz. Biz boşuna uğraşıyoruz bazen bazı ya. şeylerle önce onun oluşması lazım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de gitti onlara kendisini tanıştırdı, Ebu Bekir'i tanıştırdı, Ali'yi tanıştırdı. Ne yaptıklarını söyledi sonra onları tanıdı. Onları tanıdıktan sonra ben size bir şeyler anlatsam dinler misiniz dedi çünkü budur zaten öyle beni dinleyin ben size çok önemli şeyler öyle söyleyeceğim işte. Böyle bir şey değil hepsinde bu noktada alacağımız dersler var onlar da tamam dediler sonra Esat İbn-i Zürare döndü beş arkadaşına ne dedi biliyor musunuz? bu Yahudilerin bizi kendileriyle korkuttuğu son nebidir anladı ya hemen ya, anladı Yahudiler çünkü ne, ne diyordu biraz biliyorduk. önce söyledik Kadı kendisi de Hanif zaten kendisi haberdar hanif, haberdar vahyi evet. biliyor kitabı biliyor şuyu evet. biliyor biliyor biliyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem konuştu konuştu en son onlara İbrahim suresinin son ayetlerini okudu o ayetleri bir okusun kardeşlerimiz 35. ayetten zaten 52 ayetler not alın dostlar İbrahim suresi 52. ayete kadar ne anlatıyor biliyor musunuz o ayetler İbrahim'in üzerinden hacca anlatıyor. Hmm. Hacca gelmiş gençler yüreklerinde zaten bir rikat var. Hacın asıl öğrenileceği kaynağından hacca ait mesajları anlatıyor o ayetlerde. O ayetler bittikten sonra zaten bitmiş o altı delikanlı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iman etme temayülleri oluyor. Ali ile Ebu Bekir şöyle birbirlerine bakıyorlar. Biz oradan şöyle bir şey anlıyoruz olacak bu iş İnşallah. olacak ve oluyor. 6 tane delikanlı iman ediyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o gün bambaşka bir halde. Ne yapacağız diyorlar bu sefer. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iman eder etmez sordukları şey o ne yapacağız hı hı. diyorlar. Efendimiz aleyhissalatu vesselama bu manada bazı şeyleri sordukları hı hı. zaman bizim için çok önemli şeyler bakın bunlar. Hı. Efendimiz ne yapıyor orada bu şeyi sorar sormaz on manada hı hı. hemen bir arkasından sorumluluğuna ait şeyleri konuşmaları bizim için çok çok önemli mesajlar ihtiva ediyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz onlara bazı şeyler söylüyor o anda Esat İbn-i diyor ki ya Resulallah biz iki kabileden oluşuyoruz hı hı. Evs ve Hazret eğer bu iki kabilenin içerisinden sadece biz yani Hı -hı. hazretçiler buna ait bazı şeyleri kabul etsek diğerleri kapılarını kapatır, Hı -hı. bize bir yıl boyunca müsaade et biz gidelim kendi kavmimizin içerisinde bu noktada çalışmalar yapalım. Hı hı, hı. Bu çalışmaların neticesinde bir yıl sonra gelelim ondan sonra ne konuşacaksa konuşalım. Neden bunu söylüyor biliyor musunuz? Efendimiz onlardan bir talepte bulunuyor. Allah Resulünün Mina'daki dolaşmaları sadece tebliğ için değildir. Tebliğ ile beraber bir de Risalet davasına sahip çıkın ya. talebidir. Yani sadece tebliğ değil istiyor ki hem Müslüman olun hem de onunla beraber ne olun bu davaya sahip çıkın. E, Esad İbn-i e diyor ki daha biz 6 kişiyiz nasıl bunu sözüyoruz? Yani. Yani, evet. Onun için bize bir, bu manada bir müsaade et. Biz bu müsaadenin arkasından bunları konuşalım sallallahu aleyhi ve sellem de tamam diyor. Şimdi kardeşlerimiz iyice bir dikkat kesilsinler. Evet. Esat İbn Zürare bir soru soruyor. Nedir o soru biliyor musunuz? Nedir efendim? Nereden başlayalım ya Resulallah. Nedir cevap evlerimizden. Evden. Evden. Bu dava böyledir. Evden başlamayan bir davada hayır yoktur. Ya. Allah Resulü Hira'dan eve geldi. Evet. Eve geldiği için o ev bambaşka bir noktaya geldi. Hı hı. Dolayısıyla bunu gözden kaçırmamak durumundayız. Evet. Aleyhisselatu vesselam Efendimiz'e yaptığını istiyor başka bir şey değil. Siz de gidin bu işinizi evlerden başlatın. Çünkü İslam medeniyeti bir ev medeniyetidir. Allah aşkına Kabe'ye bile Allah başka bir isim verebilirdi ne dedi? Elbeyt dedi ya, ev dedi, ev dedi Beytullah dedi. Bu çok önemli bir mesel, mesaj. Şu anda ben bir fırsatın Allah tarafından bize verildiğine hı hı. kanaatim var. Hı hı. O nedir biliyor musun nedir peki efendim? kardeşim? Şu koronavirüs sebebiyle biz ne yaptık? Evlere döndük. Ya bu evleri biz gerçek manada değerlendireceğiz. Darul Erkam gibi farklı bir biçimde bir ruh vereceğiz evlerimize. Esat i̇bn Zürare gibi farklı bir biçimde ruh vereceğiz ya da kaybedeceğiz. Çünkü girmiyorduk evlere, evlerimizi ihmal etmiştik. Evlerimizde istenilen manada bu ilgiyi, alakayı, sevgiyi, muhabbeti, evlerdeki cemaat ruhunu birçok şeyi bahane ederek yapmıyorduk ama şimdi Allah bizi bir musibetle Hı -hı. evlere bu noktada sevk etti. Şimdi ya biz bu işi kaybedeceğiz ya kazanacağız. İnşallah, İnşallah. kazananlardan oluruz. İnşallah, İnşallah Esat i̇bn Zürare gibi yapanlardan Erkam bin Ebil Erkam gibi yapanlardan oluruz. Şimdi Esad İbni Zürare ve altı arkadaşı aldılar alacaklarını, heybelerinde İbrahim suresinin ayetleri de var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den de, sellem'den de imana ait işte bir miktar bir şeyler öğrendiler. O akşam ne kadarlık bir zaman beraber oldularsa inanın bir iki saatten fazla değil çünkü hı hı. gecenin artık son vakitleri bu kadarlık şeyin üzerinden gittiler Yesrib'e ve Yesrib'e gider gitmez başladılar evde. Hiç tereddüt etmediler. Hiç, altı tane delikanlı aradan bir müddet geçtikten sonra altı tane aile ile iman ailesi oldular ve altı tane ev olunca bir ev bin evi mayalamaya yeter, altı tane ev Yesrib'de iman mayalamaya başladı ve artık iman insanların gündeminde oluşmaya başladı konuşmaya başladılar hı hı. Esad İbn Zürare elinden geldiğince bu noktada bazı şeyleri konuştu aradan bir müddet geçti Esad İbn Zürare dedi ki o bir avuç Müslümana ya dedi yevmül aruba, Araplık günü Arapların günü sonra adı cuma olacak hı hı. meşhur bir gündür Bugün de biz bir araya gelelim beraberce bir namaz kılalım cuma namazı yok ortada ama Esad i̇bn Zürare cuma namazı kılıyor ve cuma namazları başlanıyor kılmaya bu Esad'ın iştahıdır. Hı hı. Bazıları bunun için başka rivayetler söylüyorlar Musab bin Umeyr ile alakalı hı hı. o rivayetler de doğru ama işin bidayetinde Esad var Musab'tan önce Esad es i̇bn Zürare ile Yesrib'te cuma namazları kılınmaya başlamış en büyük delilini de şimdi söyleyeceğim, Söyleyeyim, buyurun hocam. nedir biliyor musunuz? Yıllar sonra Kabbi Malik'in adını çokça duymuştur kardeşlerimiz hı hı. peygamberin şairi Tebuk gazvesinde o üç kişinin en öndeki ismi ki Tevbesi Kur'an'a giren isim biliyorsunuz o isim hı hı. yıllar sonra gözleri de ama olmuş torunu var Abdullah onu cuma namazlarında elinden tutup götürüyor torun Abdullah bakıyor ki her seferinde dede cuma namazında ezanı duyunca ağlamaya başlıyor. Bir gün soruyor diyor ki dede diyor niye ağlıyorsun her ezanı duyduğunda ben seni hep böyle görüyorum. Hı -hı. Evladım diyor bir bilsen bir bilsen benim aklıma ne geliyor. Yıllar önce biz bir avuçtuk Medine'de Yesrif'te Esat İbn-i Zürare'nin imametinde namazlar kılıyorduk her cuma ezanı bana o cumaları hatırlatıyor. Ya. Bu bizim için çok güçlü büyük bir delildir. Kab Malik'in o günlere ait bir tasviridir bu ve biz cumanın onunla beraber başladığını biliyoruz. Sonra musapla başka başka noktalara gelecek. Şimdi Esat İbn Zürare bir yıllık tebliğ ve davet çalışmalarıyla Epey insana mesajı aktarıyor. Bir şey sorabilir miyim? Tam burada. Ne anlatıyor? Ne biliyor ki? Ne anlatıyor? Nasıl mayalıyor? La ilahe illallah Muhammedun Rasul. Başka bir şey yok İnanın yani. Değil mi? Bu ya, bu çünkü bu la ilah illallah bizim gibi değil. Bu başka bir şey. Yani hmm. burada la deyince bir başka bir şey var. Illallah deyince başka bir şey var. Bunların hepsinin üzerinden mesajları çok iyi kavradıkları için şirkten yönelip çirkten yüz çevirip tevhide yönelme bütün mesaj bu işin zemini de bu, bu zaten. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bunu öğretmiş. Namazı da öğrenmişler zaten. Hı hı. Namazı öğrendiklerine göre abdesti de öğrenmişler zaten. E, ahlaki anlamda da bir bazı şeyleri biliyorlar. O 18 ayetin içerisinde hı hı. de epey bir mesaj var zaten okudukları zaman. Yani İslam dediğiniz şey zaten Anladım. öyle çok ağır külfeti olan bir evet. şey ihtisas isteyen işler mesele değil. Asıl mesele biz esasa ait olan meseleleri konuşuyoruz. İnanın ki esası ait olan meseleleri 10 dakikada konuşuruz. Evet. Ya, bu kadar yani onun için çok fazla söze gerek yok bu Gerçekten noktada. Yok, tamam. Yeter ki burada net bir biçimde tevhidin mesajı nazarlara verilmiş olsun Esat i̇bn Zürare de bunu vermiş oluyor. 1 yıl sonra. 1 yıl sonra şimdi burada bir fasıla vereceğiz tablolar göreceğiz. Görelim Önce hocam bir hocam. tablomuzu görelim. Bir Bakın görelim. arkadaşlar burada 3 tane tablo var ilk buluşmaya katılan 6 Yesripli Medineli biraz önce adın isimlerini andık 6 tane delikanlı. Hemen sol tarafta bana göre sol tarafta olan ikinci akabe biatına katılan 12 isim ki biraz sonra onları anlatacağız. Evet. Şimdi şurada da 12 tane isim var evet. orada da ikinci akabe biatında seçilen nakipler var. Bu nakiplerin ne olduğunu da göreceğiz. Bu tabloya bir daha döneceğiz. Tamam. Şimdi o ilk buluşmanın yapıldığı yeri görelim o büyük. Görelim. Resmi bir görelim yukarıdan çekilen arkadaşlar hacda oldukları zaman bu tabloyu hatırlayacaklar. Bakın üst tarafları cemarat dediğimiz şeytan taşlama mahalleri oraya çok yakın Hı -hı. zaten genel anlamda şeytan taşlama için gidenler o kırmızı halka içerisine alınmış olan o küçük mescidin yanından geçer giderler. Çoğu insan onun ne olduğunu da bilmez ama ya, orası ne kadar çok önemli. önemli bir yer. Dolayısıyla bu yukarıdan gördüğümüz zaman manzarayı daha iyi fark etmiş oluyoruz. Orası işte Kabe'ye yaklaşık 3 kilometrelik işte bilemediniz üç buçuk kilometrelik bir alan. Çadır orada yer. kuruluymuş değil orada mi? Çadır, çadır, o yani zamanki zaten hatıra unutulmasın diye Caferi Mansur tarafından işte Hicri e, 114'lü yıllarda oraya o mescit inşa ediliyor. O mescitle alakalı da şimdi birkaç şey söyleyeceğim. Diğer resmi de görelim Gömedim daha yakından ha. göreceğiz. Bakın hem dışarıdan görüyoruz üst tarafta hem iç taraftan görüyoruz şu insanların durduğu yerin arka tarafında kitabesi de var hmm. bu yapının evet. Kita yap yapıyı Cafer-i Mansur'un yaptığını söyledik. Şu manzaraya bir bakalım şu bizim için çok önemli ne yazık ki Mekke'de Medine'de asr-ı saadete yönelik hiçbir bina korunmamış. Bu da bu ümmetin bir ayıbıdır evet. kim yapmadıysa bunun hesabını Allah'a verecek zaten çünkü hiçbir şekilde bir şey doğruduruz anlayamıyoruz elde bir şey yok ki her şey yok edilmiş gidilmiş hiçbir şey yok Medine'de de ne yazık ki yok Medine'de de birkaç tane kalıntılar var işte Kabin Eşref'in kalesi falan var onun dışında yine öyle o günden kalan bir şey yok bu bölgede kalan tarihi olarak tek yapıdır Evet. Dua edelim ki kalsın bunu niye yıkmamışlar hocam? E elhamdülillah ki yıkmamışlar elhamdülillah. E bu mesela bize neyi öğretiyor biliyor musunuz işte dediğim gibi hicri 114 o günlerdeki mescit yapısının mi? mimariyi öğretiyor ya. yani kullanılan malzemeyi öğretiyor mimari öğretiyor şu yapı aynen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin inşa ettiği mescide benziyor. Aynısı, değil mi? Aynısı tabii, yani tabii. arka tarafında bir yükselti var o yükselti sufadır işte evet. yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonra üstü kapanacak sonra mescit büyüyecek mescid-i nebevi gördüğümüz zaman göreceğiz onun için bu yapının önemli bir yeri var dua edelim inşallah el sürmesinler i̇nşallah. en azından biraz olsun hem o havayı es, e, almak hem de tarihi anlamda bazı şeylerden haberdar olmak için. Evet. Şimdi ihtiyaç olduğunda o tabloya tekrardan döneceğiz tamam, inşallah. inşallah. Bir sene sonrasındayız 12 kişi geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem belirlenmiş bir zamanda yine gidiyor onların yanına. Şimdi 12 kişi gelmesi o ilk buluşmadaki 6 kişiden 5 tanesi var onların içerisinde biri yok. Biri yok 7 tane de yeni isim var tamam. biri kim? Cabir İbn Abdillah. Bu Cabir İbn Abdillah bizim bildiğimiz o meşhur Cabir İbn Abdullah değil. Hı hı. O hadis eh. naklinde çokça adını duyduğumuz. Bu Cabir İbni Abdullah İbni Ri'ab bu başka biri hı hı. ve o gün hasta olduğu için gelmemiş. Onun gelme işiyle beş tane bir önceki sene gelenler yedi tane de yeni ama bu kadar mı Müslümanlar? Değil. Değil. Medine'de daha başkaları da var, var. Esat İbn-i Zürare zaten onun raporunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme verecek. Ve nasıl da memnun olacak. Konuşmalar izleyen. olacak neler neler bir sürü şey söylenecek o buluşmada ve orada ilk biatlaşma olacak. Şimdi bakın biz siyer tarihinde bu biatlaşmaları yazınca ya da araştırınca birinci akabe biatı bunu sayıyoruz. Evet. İkincisi de sonu ama ilk buluşmayı da eğer biat olarak sayarsak üç akabe biatı saymak durumundayız. Genelde birincisinde bir biatlaşma sözleşme olmadığı için o sayılmıyor ha. ama orada da bir buluşma var Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlarla da konuşuyor dolayısıyla bazı siyer alimleri ilkini de biat olarak sayıyorlar dolayısıyla bazı siyer kitaplarında 3 akabe biatı bazılarında 2 tane görürlerse kardeşlerimiz bu ihtilafın neden kaynaklandığını un unutmasınlar hı hı. orada konuşmalar olduktan sonra bir biatlaşma oluyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elini uzatıyor oradaki 12 insanda o elin üzerine el koyarak altı şey için biat ediyorlar. Hı hı. Nedir altı şey? Dikkat buyurun. Bir, Allah'tan başka hiçbir şeye şirk koşmayacağıma. En başta ne istedi Efendimiz? Tevhid. Çünkü biat budur zaten. Hep üzerinde Allah'tan durdum. başka hiçbir şeye iman etmeyecek. İman etmeyecek ve imanına şirk bulaşmayacak. Yani Allah'la beraber başka bir, bir şeye, şeye iman, iman etmeyecek inanmayacak tamam. bu bir ikincisi asla hırsızlık yapmayacak üçüncüsü zina etmeyecek dördüncüsü zina ve iftira mahsulü çocukları başkasına nispet etmeyecek ne demek bu hocam bu böyle bir kötü bir cahiliye geleneği kadın yatıyor birileriyle ondan bir çocuğu oluyor artık etrafındakilerin içerisinden en soylusu kimse ona ait. Diyor. Ay. Çocuğu ona nispet ediyor ve bu çok kötü bir evet. gelenek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bundan dolayı onlardan söz alıyor. Hı hı. Ne gerekçeyle olursa olsun asla çocuklar öldürülmeyecek. Bakın ne gerek açlıkla, namus bilmem neyi, şu, ne olursa olsun. Her hayırlı işte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sahip çıkılacak ve ona itaat edilecek. 6 tane madde var mı bunların içerisinde gital, savaş, cihat yok. yok. Onun için bu biatın adı nedir tarihte beyyatun nisadır kadınlar biatı hmm. bakın bir tane kadın yok içlerinde ama biat kadınlar biatı bu daha sonra Mümtehine suresinde ayet olacak bu evet. 6 tane şey ayet olarak okuyacağız evet. zaten. Dolayısıyla beyat Nisa diye isimlendirilmesi içinde cihat, gital adına bir sorumluluk istenmesidir. Çünkü kadınlar için savaş sorumluluğu yoktur. İş başa düşer, onlar da katılır ayrı mesele cephenin gerisinde arka işlerde bulunurlar ayrı mesele sağlık işlerinde bulunurlar ayrı mesele var çünkü bunların birçok örneği asr-ı saadet'te ama direkt asker olarak bulunma sorumlulukları yok. Kitabınızda bahsettiğiniz 6 maddenin 5'i ahlakidir dikkat Ahlak. edin dediğiniz bu buydu değil bu, bu mi? işte bakın onun üzerinde zaten durmamız lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu istiyor. Önce iman sonra ne? 5 Allah. maddenin 5'i de ahlaki. Ahlak önce iman sonra, sonra ahlak. Adam. Bu iman ahlak ilişkisidir işte. Eğer biz bunu birbirinden koparırsak ki kopardık şu anda işte. Onun için iki yakamız bir araya gelmiyor. Bunu kopardığımız için bu noktada sorumluluklarımızı da yerine getiremiyoruz. İslam'ı da temsil edemiyoruz. O insanlardan sallallahu aleyhi ve sellem bunu istedi, onlar da bunun üzerine biat ettiler tam gidecekleri anda efendimizden bir şey istediler. Ya Resulallah dediler. Biz seni fazla göremiyoruz. İslam'ı da çok fazla iyi bilmiyoruz. E şimdi Yesrib gibi zor bir yere gidiyoruz. Sayımız da artıyor ama bu işin daha farklı bir noktaya gelmesi lazım. Çünkü o biatlaşmada Allah Resulü'nü korumaya adına söz verildi. Yavaş Tabii. yavaş artık Yesrib'in kapıları açılıyor Müslümanlara. Bize bir Kur'an muallimi göndersen bize hem İslam'ı anlatsa hem imamlık yapsa hem bilmediğimiz şeyleri öğrese olmaz mı? Efendimiz tamam dedi. Şimdi burası bizim için çok önemli Bekir kardeşim. Kaç kişi var Efendimizin elinin altında o günlerde? Neredeyse 250. Bu 250'nin yarıya yakını Habeşistan'da. Geri yarıya yakını Mekke'de. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 125 150 bu sayılar net değil hani 150 kişinin içerisinden hiç düşünmeden Musab diyor. Hiç neden hocam? Tereddüt etmiyor. Ne Ebu Bekir ne Ömer ne Abdurrahman İbn Avf ne Ebu Beydim Cerrah. Haşa bunlar bu işe layık değil. Haşa deme yoldum. anlamına ha. değil. Ama bu işin en iyi adamı, en isabetli adamı Musab. Musab diyor efendimiz ve Mus'ab'a bu iş tevdi ediliyor nedenine geleceğiz ama en en önemli tarafı ne biliyor musunuz burada Midir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor Mus'ab Yesrib'e gideceksin bunlara Kur'an muallimi olarak ya Resulallah hele bir düşüneyim demiyor <gülüyor> ya. hele biraz ben bir, bir tefekkür ya. edeyim demiyor ne olacak da demiyor sormuyor da Resulullah git dediyse bitti ya biz bunları anlamadığımız müddetçe inanın ki biz Allah Resulü'nü de sahabeyi de anlamayacağız. Mus'abı Mus'ab yapan budur. Nelerden Resulullah vazgeçti. git dediyse bitmiştir benim için. Nelerden vazgeçtiyim? Nelerden nasıl, nelerden, nelerden. nasıl bir zenginlik, nasıl bir yaşam standardı nelerden, nelerden bir sürü şey Mus'ab demek saatler demek zaten. Şimdi neden Mus'ab'a gelelim? Ne için gidiyor Mus'ab? Davet Lali. ve tebliğ için. Bir davet ve tebliğ adamında Beş tane hususiyet olmalı. Beden güzel olmalı. Yazın ne arkadaşlar. Ne olduğuma Dil güzel olmalı. Uslup güzel olmalı. Usul güzel olmalı. Mesaj güzel yansıtılmalı. Beş güzel buluşuyormuz abda. Allah kendisine ne beden razı olsun. Beden ne? güzel. Neden hocam beden güzel olmalı? Yakışıklı. Şimdi mesela bir insanın görüntüsü böyle ilk bakışta biraz sert olsa insanlar yanına gitmekten çekince biraz celalli kimse, görünse falan gidebilir mi? Yok. Eh, yani birazı insanlar vardır mesela aslında özünde çok iyidirler ama e, sert gözükürler. Hı. Yani onunla siz ancak biraz e, diyalog kurduğunuzda işte biraz zaman geçirdiğinizde ya işte göründüğü gibi değilmiş diyorsunuz. Evet. Musak göründüğü gibi. Yani evet. çok güzel gözüküyor içine girdiğiniz zaman da o güzelliği farklı bir biçimde hissediyorsunuz. Anladım. O kadar güzel ki mesela bu güzellik nasıl bir şey biliyor musunuz? O kadar güzel bir hali var ki otursanız yanında kalkmak istemiyorsunuz. Musab'da böyle bir hal var zaten en fazla Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme benzeyen sahabi efendilerimizden bir tanesidir. Dil güzel, hitabet güzel mesela çok güzel konuşuyor ve ikna edici konuşuyor. Medenillere galebe neyledir? İkna i̇ledir. iledir. İcbar ile değil. Zorla bir şey yaptıramazsınız. Ya. İnanılmaz derecede bir sabır var. İnanılmaz. Bir de gün görmüş bir, birisi. Yani birisi bir hediye verdiği zaman hemen erimiyor karşısında Neleri terk etmiş? Neleri terk etmiş? Ne takdire gönlünde yer var ne tenkide yani birisi gelsin önünde o Musab sen şöylesin ben böylesin deyince estağfurullah Mustafa deyip bugünküler gibi ezilip büzülmüyor böyle bir şey yok ihtiyacı da yok onu evet. bambaşkaya ya bambaşka onun için böyle yani şimdi tenkitten de korkmuyor çünkü neler neler görmüş ya ananın tenkidine karşı karşıya kalmış anası neler yapmış ona ailesi neler yapmış ona nelerden yüz çevirmiş Musab nelere eyvallah demiş nelerini elinin tersiyle itmiş onun için o manada Medine'de ya da Yesrip'te ona bu manada etki edebilecek hiçbir şey kalmamış zaten e dil güzel hitabet güzel dediğimiz gibi usul ustup güzel mesaj güzel şimdi bir şey söyleyeceğim kardeşlerim iyice bunu zihinlerine not etsinler. her davet adamının unutmaması gereken çok büyük bir hakikat var bizim mesajımız mükemmel metodumuz müceddit muhatabımız mükerrem tekrar edelim mesajımız mükemmel, muhatabımız muhterem, metodumuz mücetti. ne demek bu hocam? Mesajımız ne bizim? Kur'an ve sünnet, mükemmel mi? Mükemmel. mükemmel. Tereddüt yok şimdi Avrupa'dan kardeşlerimiz bizi dinliyorlar gelecek bir tanesi karşısına işte bir şey soracak halen tereddüt içerisinde işte ya sizde kölelik varmış bu çok eşlilik meselesi söylemiş sizin peygamberiniz bu kadar evlenmiş şöyle olmuş böyle olmuş e bizde de hıkmık bir şeyler yani bir kendimiz bile korkuyoruz o meseleyi konuşmaya evet. böyle İslam konuşulmaz İslam'ın hiçbir meselesi yüzümüzü kızartacak bir mesele değildir. Bir kere bunu bilelim ama nerede neyi konuşacağımızı nerede neyi öne çıkaracağımızı iyi bilelim. Musab bunu biliyor mesajı mükemmel. Kim onun karşısına geçerse geçsin müthiş bir özgüvenle konuşuyor. O özgüveni inandığı değerlere yoksa kendiyle alakalı değil yani bazıları bunu yanlış anlıyor. O inandığı değerlere karşı inanılmaz derecede bir güven duyuyor işte bunun adıdır mesajın mükemmel oluşu. İkincisi ney? Muhatap muhterem bu ney? Muhatabımız kim? İnsan, insansa eğer saygıya değerdir. Siz birine tebliğ ve davet yapacağınız zaman Allah aşkına tepeden o adama baktığınızda o adama sözünüzü kata. Hatta <gülüyor> uzaklaştırırsınız adamı. O ya. zaman in, in adamın seviyesine in ya in adamın seviyesine Musab seviyede kimseyi kendinden aşağıda görmüyor. Bu noktada herkese değer veriyor. Biraz sonra bazı şeyleri göreceğiz ve karşısına bazı, bazı isimler geliyor onların üstünlüklerini de övüyor. Bu noktada da bazı şeylerini biliyoruz zaten dolayısıyla bu noktada muhterem bir muhatap kitlesi var önünde o da onu en güzel bir biçimde yansıtıyor gelelim üçüncüsüne değişiyor metot müceddit her an değişiyor şu anda tebliğin araçları değişmiyor mu? 10 evet. sene önceyle şimdi bir mi? 10 sene sonra bugün de bir olmayacak Mekke ile Medine de bir değil değiştiriyor Dolayısıyla bunları hiçbir zaman unutmamak gerekir. Evet. Allah Resulü biliyor ki Mus'ab bunların hepsine haiz. Hadi Mus'ab diyor gönderiyor. Ne oluyor? Efendimizin dediği oluyor. Mus'ab kapılardan kapılara, gönüllerden gönüllere, yüreklerden yüreklere köprüler kuruyor ve onlarca insanı imanla tanıştırıyor kimler yok ki içlerinde kimler yok ki Medine'den adını bildiğiniz birçok insanın imanına vesile olan insandır Musab İbni Ümeyr ama iki isim var ki of onlar başka onlarla beraber yüzlercesi iman etmiş onlardan bir tanesi Usaid İbni Hudayr bir diğeri de Saad bin Muaz o vefatıyla arşı titreten insan ya. bu ikisi düşman aslında mesaja ve hatta duymuşlar işte Esad İbni Zürare ki akrabalarıdır onların Marak kuyusu diye bir kuyu var o kuyunun başına toplamış milleti konuşuyor Saad bin Muaz çılgına dönüyor aynen Hazreti Ömer gibi diyor git onu o Esad'ı da onu da oradan kov bir daha gelmesinler bizim mahallemize bir daha bizim gençlerimizin akıllarını çelmesinler eğer gitmezlerse ben bilirim onlara yapacağımı öfkeyle Usayb İbn Hudayr eline alıyor kılıcını mızrağını oraya doğru gidiyor gidiyor daha söze başlamadan hop mızrağı atıyor Musab'ın önüne haykırıyor başlıyor konuşmaya ama Musab'da inanılmaz bir sükunet var kabadayılık yok davet adamı dava adamı izzetlidir ama öyle kabadayı davranışlara girmez. İlk sözüne ve ilk teklifine lütfen dikkat edin ne kadar güzel bir teklifte bulunuyor musa bin Umeyr. O teklife kim ne diyebilir? Evet. Ne dedi? <gülüyor> ya dedi ey kavminin efendisi ben bir şeyler söylüyorum, otur dinle, kabul edersen edersin, etmezsen çekeriz. Gideriz. bu kadar. Yani orada o söze itiraz edebilecek bir şey yok evet. ki. Usaid dedi. dedi ki tamam dedi oturdu ve başladı dinlemeye. Esat diyor ki sonra ben diyor anladım, <gülüyor> o dinledikçe yüzünün rengi değişti o öfkeli adam gitti evet. o söylenenlerin üzerinde tefekkür eden birisi geldi evet. sonunda da iman etti Sonun ama ne oluyor? dedi, dedi ki arkada bir adam var eğer o gelir iman ederse onunla beraber iman edecek onlarca insanlar. Biri yaklaştığı zaman da orada Esad İbni Zürare hemen önden aklı veriyor. Diyor ki Tabii, bakın. Tanıştırıyor. E, hocam bu diyor gelen çok önemli. Bunun arkasında bunu kazanırsak şöyle olacak. Böylece tamam. sürekli yardım Muhatabı oluyor. tanıtıyor. Evet. Aynen o bilgilerini evet. veriyor yani. Evet. Şimdi Esad İbni Zürare orada o sözlerin ardından birçok şeyler konuşuluyor zaten. Namazı öğreniyor. Abdest öğreniyor. Gidiyor abdest alıyor. Ne yapmam gerekiyor diye, diye sarıyorlar geliyor, hocam. Üstünü değiştiriyor. Geliyor. Evet ne yapmam ne Ay, şimdi ne yapmam ne yapacağım? gerekiyor iman diyor. ettim sonra. şimdi ne yapacağım evet. diyor. Sonra saatler sonra ama saat bin Muaz Çin'den çıkmış işte gönderdi gitme herhalde onlara haddini bildirdi eve gitti falan filan Zannediyor. diye bir sürü şey söylüyor zihninde saatler sonra geliyor Usaid İbn Hudayr ne yaptın diyor konuştum diyor onlarda. ama diyor sen bir konuşsan iyi olur çünkü Usaid de akıllı birisi ki sonradan hmm. göreceğiz nasıl olur İman ettim dese var ya kapatır kapıyı. Doğru. Ve tepki orada farklı bir biçimde oldu İstersen sen de bir konuş. Oraya bulaştırmak istiyor. Yani mesela o zaten nedir mesele biliyor musunuz? ile karşı karşıya getirmek. Ah, muhatabı mesajla buluşturmak. Şimdi mesela kardeşlerimiz şöyle şeyler diyorlar. Parantez içinde söyleyelim. Ya hocam ben babama anlatamıyorum diyor. E diyor ki mesela hanım beye anlatamıyorum diyor. Tam anlatma ya sen. Zaten sen niye anlatacaksın? Sen onu Mesaj da buluştur, bir sohbetle buluştur bir akrabanın içerisinde iyi birisi vardır onunla buluştur. Gir koluna bir gün bir hayır yoluna de gir. Çaktırmadan yapalım. Çaktırmadan yani buluştur. İlle de her şeyi sen söyleyeceksin diye bir evet. şey yok. Çünkü her an her sözümüz tesir etmeyebilir Tabii karşımızdakine. Ki. Bir de ailenin içerisinde işte gördük efendimiz evet. de birbirimize bu manada tesirimiz az oluyor. Onun için dışarıdan birileriyle buluşturmak daha da isabetli. Hı hı. Öyle yapıyor işte. Usayd Sad bin Muaz yine sinirli bir eda ile varıyor oraya. Esad diyor ki geliyor, geliyor diyor. Sad geliyor. Bu böyledir kavminin efendisidir Abdüleşer oğulları. alırsak tamamı diyor. hepsi onun ağzına bakar. Bunu alırsak bu iş tamam Musa. Bunu bir kazanırsak tamam. Musa ellerini açıyor. Ne diyor biliyor musunuz? Allah'ım ihlasım arttır diyor. Niye? İlmimi değil bak. Değil, ihlas. bu ihlasla olur Allah'ım yürekten söylet ki bana sözü yüreklere dokunsun Allah'ım eğer ben sadece ağzımdan söylersem kulaklarında takılır kalır o sözler yürekten söylet ki yüreklere temas etsin bu bu ihlas budur zaten İhlas yüzde yüz yapılan işin Allah için olmasıdır yüzde yüz ve ihlas üzeredir zaten Musab. Orada ne yapıyor? Artsın diyor Allah'ım. Artsın ki tesir olursun evet, diyor. Evet. Ve Allah ona o sözlerine tesir veriyor zaten. Sa'd bin Muaz Celallebi biçimde geliyor. Yine aynı hareket, yine aynı gaddap. Sa'd bin Muaz'a karşı Musab'ın tavrı aynı tavır. Ey kavminin efendisi diyor. Gel otur diyor. Bir dinle bizi. Eğer söylediklerimi kabul edersen ne ala bakın ikinci cümle farklı eğer etmezsen sen ne diyorsan senin dediğin gibi olsun yani sen Kamil liderisin ya evet. çıkın gidin derse çıkar gideriz. gideriz bu kadar sana uyarız. Böyle bir sözün karşısında da Sad bir Muaz'ın söyleyeceği bir şey yok ve Sad oturuyor, oturuyor orada Hz. Musa başlıyor anlatmaya anlattıkça Sad'da da bir değişim oluyor anlattıkça aynı Musa'yitte olduğu gibi en sonda iman geliyor. O da aynı sözleri söylüyor. O da iman etmiş bir vaziyette dönüp geliyor. Ama şimdi Sad Sad bin Muaz Allah kendisine evvelde ne yapıyorsun? Sadece tebliğ ediyor. Musapça değil. Sadece bu da var mı var yani muhatap neden anlarsa bu neticede var. olur. Evet. Topluyor bütün aileyi. Beni nasıl biliyorsunuz diyor? Biz seni ulumuz, liderimiz, iyiğimiz, şuyumuz, buyumuz olarak biliyoruz diyoruz diyorlar ben diyor Mekke'den gelen o gencin söylediklerine inandım ve iman ettim. Şimdi benimle beraber iman edenler iman etsin, iman de bundan sonra ben konuşmam diyor. Artık orada bir meydan okumadır evet. o, bir tehditli res çekiyor ne anlarsanız evet. çünkü ailenin lideri o ve o lider olarak böyle bir durumu söz konusu evet, söz ve orada sahibi. söz sahibi olduğu için bunu yapıyor. Ya Abdüleşşel oğullarından o gün iman etmeyen kalmıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Onlarca ismin imana yürümesi demek. Musab'ın neşesini nasıl konuşalım? Ya. Nasıl konuşalım? Bayram. Esat İbni Zürare'yi nasıl konuşalım? Ya. Ve onun arkasındandır işte Musab İbni Ümeyr iman edenlerle beraber Mekke'ye yürüyor. Hı -hı. Artık ikinci son akabe biatı için yürüyecek. Orada bazen bir bilgiyi gözden kaçırıyoruz biz de anlatırken sadece sayıyı 75 üzerinden konuşuyoruz. Gelip biat edenlerin sayısı 75, 73'ü erkek ikisi hanım. Hanımların kim olduğunda da şimdi söyleyeceğiz. Ama iman edenlerin sayısı daha fazla, çok daha fazla tabii ki. Ancak o 75 kişiyi Medine'den gelen kafilenin içerisinde ayrı değil yani orada müşriklerle beraber hac için geliyorlar. O kafilenin sayısı neredeyse 500-550 hmm. ki onların içerisine karışsın Müslümanlar belli olmasınlar diye. Çünkü olayın çok ciddi sıkıntıları da var. Mekke rahatsız. İki taraf arasında gerginlik var. Sayılar bu noktada arttıkça endişeler de artıyor. Onun için bu noktada bir şey var. Bunu gözden kaçırmayalım çünkü bu bilgi biraz sonra bize çok lazım olacak. Şimdi Mus'ab yaklaşınca Mekke'ye diyor ki o 75 insana ben diyor gidiyorum arka bir yoldan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buluşuyorum Mekkeliler sakın beni sizin de görmesinler ben Resulullah'a vereceğim sizin bilgilerinizi siz bekleyin Allah Resulü gelecektir gidiyorlar onlar yine akabede denilen yerde duruyorlar Musab'da arka bir yoldan Allah Resulüne geliyor bir yıldır görmemiş Mesab. efendimiz. Musab görüyor karşısında. Of. Ayağa kalkıyor, sarılıyor. Ne var ne yok Musab diyor. Musab rapor veriyor. Verdiği rapor şu. Ya Resulallah, Medine'de İslam'ın girmediği ev kalmadı. Elhamdülillah. Her ev bakın herkes Müslüman oldu demiyor söz çok güzel hı hı. gündem İslam ya Resulallah gündem İslam İslam konuşuluyor her evde İslam konuşuluyor ve her evden Müslüman var Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir seviniyor ki diyor ki Mus'ab desene sen Mus'abul hayırsın Hayırlı Musab'sın Allah senin elinle hayrı yesirbe koymuş, bundan sonra sen Musab'ul hayırsın diyor. Hayırlı Musab, hayırlı çok hayırlı bir iş yapmış acaba buradan alır mıyız bir mesaj üzerimize acaba buradan Musab'ın o hayır adına Allah Resulü'nden duyduğu sözü ben de 21. asırda duymalıyım diyerek gençler olarak ihtiyarlar olarak kadınlar olarak erkekler olarak bulunduğumuz yer neresi olursa olsun o Yesribi Medine kılacağım diye bir mesaj alır mıyız bilmem ama almamız gereken en önemli mesaj bu aleyhissalatü vesselam Efendimiz bilgileri alıyor 75 insan, 73'ü erkek, ikisi hanım, hanımlar kim? Esma, Binti, Amr ve Nesibe. Hı hı. O iki isim bambaşka isim ki saati doldurmuşuz zaten evet. girersek bayağı gidecek iş. O iki isimi inşallah ileride duyacağız. Tamam. Şimdi Efendimiz gidecek akabeye gidiyor. Niye? Mekke böyle gözlerini açmış, efendimizi adeta Açekten. muhasara altına almış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nefes alamıyor. Çünkü orada gitse görüşse kimlerle görüştüğü belli olacak ve gitme gecikmiş gecikince Mek Mek Medine'den gelenler endişelenmişler. Çünkü Acaba Resulullah şey her gece var. bekliyorlar gelen giden yok. İki tane temsilci gönderiyorlar gidin ama sezdirmeyin kimseye bir bulun bakalım Resulullah'a ne oluyor diye. Bera İbni Mağrur Kabbi Malik ikisi de gidiyor ama ikisi de Resulullah'ı görmemiş. Resulat onları tanımıyor ama Allah bir şekilde yollarını kesiştiriyor. Birbirlerini buluyorlar Efendimiz diyor ki gidin sabredin bekleyin. Falanca yerde filanca vakitte buluşacağız Hı. ama ben sizden iki şey istiyorum. İstenilen şeylere dikkat edin. O belirlenen vakitte uyuyanları uyandırmayın. Uyanan uyansın öyle gelsin. Geç kalanı da beklemeyin. Neden? dava zor bir dava bir gece uykusuz kalmayan adamla işimiz yok budur çok önemli bir mesaj bak uyuyanları uykuya kalanları asla uyandırmayın o anda uyanık olanlar gelsin geç kalanı da sakın beklemeyin siz gelin fire var mı 75'te yok Yok. çünkü onlar seçilmiş onlar kim biliyor musunuz onlara ne diyorlar İslam tarihinde ensarın muhacirleri evet. ensarın öndeleri ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gecenin vaktinde gidiyor. Kiminle gidiyor bu sefer? Hazreti Abbas'ta gidiyor. Konuşmalar uzun. Abbas konuşuyor radıyallahu an. Diyor ki ya siz farkında mısınız? Ne yapıyorsunuz siz? Yeğenimi götüreceksiniz. Bak bunu götürmek. Acemi arabı karşınıza almak demektir. Siyahı beyazı karşınıza almak demektir. Koruyabilecek misiniz? Yapabilecek misiniz? Hazreti Abbas hararetli hararetli konuşuyor. Ensar da bekliyor ki ya o dursun Resulullah konuşsa Efendimiz önce amcasının konuşmasını hmm. bekliyor. En son Efendimiz konuşuyor. Onlar da konuşuyorlar konuşmalar uzun uzun uzun en sonunda iş nihayete eriyor ve iki şey istiyor sallallahu aleyhi ve sellem onlara da ne olursa olsun her şeye rağmen Allah Resulü'nü korumaları ve bu davaya sahip çıkmaları noktasında ellerinden gelen gayreti ortaya koymaları bu iki şey için Ensar nasıl söz veriyor biliyor musunuz onun için ya Resulullah diyorlar kendi çocuklarımızı ve kadınlarımızı nasıl koruyorsak seni de öyle koruyacağız. Peki ya Resulallah bu iş nihayete erse, erse. bize ne var? Saatler yok orada bir tek kelime var. Ne var? Çak. Cennet var. Yetti mi? Yetti demediler ondan sonra onlar mesela diğer Arap kabileleri dediler işte evet. bundan sonra. Orada devlet kurarsak bize bakanlık veriyor musunuz? Şunu veriyor musunuz? Bir bunu sürü veriyor musunuz? Şey konuşulabilir. Tabi. Bunlar hiçbir tanesi değil. Evet. Şimdi Bekir kardeşim kanal bizim ya. Evet uzadı hocam, ya. Uzadı. Bitireceğiz bu konuyu ama bu çok önemli bir şey. Söyleyin hocam. Yıllar sonra Ensar bir şey için geldi efendimize. Dediler ki ya Resulallah sen birçok kabileden insanla evlendin ya Ensar'dan da bir kadınla evlensen de bizi de şereflendirsin. Efendimiz dedi ki ey Ensar neydi bizim konuşmamız cennet aman ya Resulallah dedi gittiler ee. bu yeter bize. Şimdi Huneyn'de göreceğiz Huneyn'de göreceğiz ee. Huneyn'de ganimetler dağıtılınca Allah Geleceğiz. Resulü Ensar'a vermedi. Ensar'ın gençleri de bir şeyler söyledi Allah Resulü de onları topladı Neyle anlaşmıştık biz dedi. Ne üzere anlaşmıştı? Cennet. Bitti. Ensar bu, Ensar bambaşka. Muhadir de tabi başka, Ensar da başka. Bir başka sınıf daha var. Onlara ihsan üzere tabi olanlar. Ben de umut ediyorum ki Allah ihsan üzere tabi olanlar sınıfına bizleri de yazsın. Amin. Anlaşmalar oldu, sözleşmeler oldu. Orada bir atlaşmada gerçekleşti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki tamam artık yesrip bizim hicret yatağımızdır. Bundan sonra da hicret için yollar açılmaya başladı. Yarında inşallah hicret diyeceğiz, yürüyeceğiz. Hicret yolculuğu da olağanüstü bir olağanüstü bir yolculuk. Allah nasip ederse yarın gece tam 12'de Ufuk'ta Yesrip var ve hicret stratejisi başlıklı programı yapacağız. İnşallah Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hicrete nasıl hazırlandığını anlamaya çalışacağız. Ortaya koyduğu o stratejiyi anlamaya çalışacağız. Aynen. Çünkü hani nasıl Adım adım nasılsa Cenab-ı Allah beni koruyor, nasılsa meleklerini yolluyor. Haydi şuradan gitsek ne olur ki değil. Her anın nasıl hesaplanmış onu anlayacağız. Ayrıca o Sev Sevr dağında yaşananlar anlatılır yıllardır. Tam olarak ne olmuş? Aslı nedir hadisenin? Onu anlamaya çalışacağız ve hicret yolculuğunda karşılaşılanlar ve o hicret yol, e, hicretin kahramanlarından, o zamanın en önemli aktörlerinden konuşacağız, anlatacağız inşallah. Allah nasip ederse tabi hocam. İnşallah Allah imkan verir, nefes verir, sıfat verir, engelleri kaldırır gelir burada yine saatler 12'yi gösterdiğinde İnşallah. senin besmelenle başlar. İnşallah can <gülüyor> Peki teşekkür ederim hocam. Allah, Allah kabul etsin. Sağ olun olsun. biz tamam. izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz kıymetli dostlar hepinize. Ee, arkadaşlarım bir konuda uyarı yaptılar. Dediler ki kanalımıza abone olanlar bildirimleri açmamışlar. Bildirimleri açarsanız yayın başladığında kaçırmamış olursunuz. Telefonunuza mesaj gelir. İnşallah hassasiyetinizi bekliyoruz. Bu arada az önce Akabe'ye ilk o 6 gencin adı zikredildiğinde Allahu Ekber demiştik ya hep evet. beraber. Bu bu sefer çiçek bırakmayın yorumlara birer Allahu Ekber yazılsın ki bu bölümün hangi bölüm olduğunu anlayalım. Allah'a emanet olun, ahiriniz evinizden hayırlı olsun inşallah. Amin.